431, numaralı konu, Amr'ın Kadisiye Savaşı'nda düşman saflarına tek başına saldırması ve gösterdiği kahramanlık, evet, Kaiz bin Hazım şöyle anlatıyor, ben Kadisiye Savaşı'nda bulundum, Saad bin Ebi Vakkas başkumandandı, Amr bin Madikerb saflar arasında geziyor, ey muhacirler, şiddetli arslanlar gibi olun, çünkü Farslar mızrağını attığında ümitsizliğe düşmüş demektir, diyordu, o bunları söylerken Fars kumandanlarından birisi ona bir ok attı, ok onun yayına isabet etti, Amr'ın, o o ok katana hücum etti ve ona bir mızrak darbesi vurarak belini kırdı, ve atından inip onun silahlarını, işe yarayan eşyasını aldı.